Bismillahirrahmanirrahim konumuz urucun maddi manevi faydaları. İslamın beş şartı var yani beş temel ikisa İslamın. Bundan kim yaşa yapar uygularsa o kişi tam Müslümanmış oluyor. Yani ibadetler beş temel köküne dayanı ibadetler. Öyle işleri bir Namaz ayrı, haç ayrı, zekat ayrı, mağlubat ayrı, oruç ayrı. Oruç, hicretten bir buçuk yıl sonra, ikinci yılda, iki yılda, şaban ayında, Medine'de, Fars Kılın'da oruç. Mekke döneminde oruç yoktu o zamanlar. Sultanlık dönemi zulüm başı dönemiydi o zamanlar. Nahl sureyi bize Bakara 183'te Rahim <gülüyor> Ya ayyüzen âmenûlâbi. Ya eyyühellezîne âmenû. <gülüyor> ya uyarı önce. Yani dikkat ey müminler. Bu ayetlerin Yeni tebliğ olduğu an asıl saadet. O düşünelim muhteremler. Asıl saadetler. Ayet-i kerime melek getiriyor. Cebu Aleyhisselam getiriyor. En büyük melek getiriyor. Kime? Allah'ın Resulü'nünle Aleyhisselam Hazretleri getiriyor. Peygamberimize ayet-i kerime yeni gelince yanında kim varsa sahabeden önce onlara tebellerdi. İşin yazı bilenler ne yazarlardı? Tabii kağıt, defter kalem yok. Deriye, tahta ne varsa ona yazarlardı. Ezbeleme gücü, kuvveti olan ezbellerdi. Sonra bunu koşuşup insanlara tebellerlerdi. Yani yeni bir emir ama Koşarlardı. Gerçi de uzaklara aşağı çıkarlardı, tarasa çıkarlardı. Böyle koşurlardı. Gayet okurlardı. Ya izâ ya izâ Ey müminler deyince dikkat kesirdi böyle. Canunur böyle. Oruç müminlere için, müminler için ilgi olduğu için veren böyle, böyle buyuruyor. Ey insanlar buyurmuyor Mevlam. Ey müminler buyuruyor. Önce dikkate çekiliyor. uyur yapılıyor. Arkadan emir geliyor arkadan. Yani herkes tam dikkatle dinliyor, mübelli dinliyor tebhid edeni. Mevlam buyuruyor. Kütübe aleyküm sıyamı. Kütübe aleyküm sıyamı. Kütübe yazıldı. Yazıldı. Burada Fırıl'da. Yani Farz kıldığı yerine kütübe yazılıyor. Yani buradaki yazı Farz'dan daha kuvvetli oluyor. Artık bu yazıldı. Yani kesinleşti. Üzerinize Es sıyamı sıyam. Siyam Arapça oruç anlamına geliyor. Saum deniliyor, siyam deniliyor. Siyam denebiliyor. Mahsara bunlar. Sami Yusumu'dan olmuş oluyor oruç zeref farz kılındı. Camii küp anemi kabliğin evi kümbetlere farz kılındığı gibi. Yalnız bize değil. Demek ki hiçbir hak dinde orusu din yok. Halihazırda. Her halde namaza var, iman da var, oruçta var. Zekat da var. Her ibadetin bir illeti denir. Tealül. Yani hikmeti vardır. Oruçların ne hikmeti? Mevla la diyor. Le'allekum tettekun. Hikmeti bu. Oruç ile tekvaya erişirsiniz Mevla diyor. Oruç ile tekvalığa erişesiniz. Tekvalık. Yani müminin gafil olmaktan, fasıl olmaktan çıkıp Tekra makamına erişesiniz. Oruç sayesinde. Hadesi gibi adetleri, her şeyin bir kapısı vardır. İbadete kapısı da oruçlu. Oruç Gerçekten oruçlu kimse kendini günahattan daha da sakınmaya başlar. İbadete karşı bir yönelmeye başlar. Kim orucu, güzel olan? Bunlar tabi. Türkçe Oruç diye. Böyle, böyle. böyle demiş yani. Oruç diye. Aslında bir anlam yok ama böyle demişti oruç diye. Aslı savun. Ve sıyaf. Dedi ki savun ne demektir? ne demektir? Sözlük olarak tutmak. Böyle tutmak. Tabi bir de bunun şer'i anlamı var. Inşallah. Şimdi oruç tutma anlamına Geldiği için dediğim imsak vaktine, başlangıcına imsak vakti geliyor. orucu başlamak. imsak vakti. İmsak tutmak. Yani kişi olarak orucu başlamış oluyor. Orucu açmaya iftar deniyor. İftar. Gece yemeğine de sahur yemeği deniyor ona da. Bir insan nerede bulunursa o yöreye göre imsak yapar, orucu aşar, nerede bulunursa. Mesela bir insan Türkiye'de, Batı'da, İstanbul'da, Edirne'de, Trakya'da orucu başladı, imsak vaktinde. O gün Uşak abinin diye doğuya gitti. En azından bir saat fark var arada. Ne oluyor bu? Gittiği zaman oraya orucu bir saat kısalıyor. Oraya göre fark ediyor. Galiba. Hatta iki saat orucu kısalıyor. İki saat. Çünkü doğuda insan bir saat önce olmuştu. Bir saat sonra orucu, orucu başladı. Orucu iki saat kısalmış oldu. Bir insan daha doğuya gitse, mesela İran'a, Afrika'ya, Pakistan'a gitse, Hindistan'a ise beş saada buluyor saat farkı, orucu beş saat kısalıyor muhtemelenler. Mesela burada sekiz buçukta, üç buçukta akşam oluyor, iki buçukta. Oleyenler üç buçuk daha Türkiye saatiyle. Ama böyle bakmış akşam olmuş evvel. Demek ki bir insan nerede olursa o yüreğe göre orucu açıyor. Uçakta biraz farklı uçakta muhtemelen efendim. Uçakta efendim. Nasıl farklı oluyor? Ben şahsen Ramazan değil de diğer bir zamanda Şam'da uçağa benim. Aşağı yukarı Akşeme da beş dakika var. Abdeniz var tabi. Yani yerlik alma daha eftal bir namazı. Yani klavise klavise bakıyoruz. Uçakdayken çalıştı, havalandı. Yani iki dakika bir şey vardı da akşamada böyle. Hava da yaşlıydı, hava kapalıydı. Şimdi havalandı, tabi ağaçlı bulutları yukarı çıktı. Üstüne hava açık ve görünüyor. Adam birkaç ay geçti. baktım bir kişi namaz akşam koyacaklar. Tabii biliyorlar akşamdan vakit oluyor. Baktım namaz ne yapıyoruz namaz koyacağız. Derim daha olmadı akşam akşamdanı burada. E, ne olmadı? Aşağıda git oldu daha. Bakın güneş biraz görünüyor mu demek. Biraz görünüyor. Da burada bir yabancı var da tanımıyor kim kimseyi. Fakat biri ne var bu konuyu onlar uyardılar bunları. Güneş görünüyor. Yani yüksekte olunca. Hatta bir ilde bile ili sıfır içerisinde mesela büyük dağlar olabilir. Orada yaşayan köylür olabilir böyle. Oradaki insanlar aşağıdaki ilde daha tabi olmazlar böyle. yukarı olunca böyle. Demek ki bir insan neredeyse namaz vakti, orucun, imsak, iftar vakti ona göre değişiyor. İslam'da hep böyle aylar, günler kameri aylara göre oluyor. ...kavmeri aylara göre böyle. Yani göktük aya göre. Hici takvime göre oluyor böyle. Şaban ayı, Ramazan ayı, mübarek geceler, Ramazan ayı, hep bunlar, buna oluyor bunlar böylece. Böyle olunca da ne oluyor? Devamlı on gün önce gelince, seninle her gününde insan uçmuş oluyor. Aşırı etkili 30 sene. Uçtan bir kimse... Sen tam uçmuş oluyor terenler. Bir de mesela birader takime gir olsaydı, Ramazan ne olurdu? Mesela kuzey yarım kürede ki yaza geldi, Kuzey yarım kürede kışa geliyor bu saatte. Devamlı böyle, biz değişmiyor böyle. Devamlı kuzey yarım kürede yaz, uzun gün, hava sıcak. Diğer kuzey kış, kısa gün, hava soğuk. Böyle. Adal olmazdı böyle şey. Peygamber'in doğum gelişi de böyle muhteremler. Yani Türkiye'de bir saflık başladı, biraz başladı. 20 Nisan diye. Yine de aylarda kutsal yol tovarlardı şeştinde. Hristiyan aydır bunlar. İhistan da bunlar kutsal değildir bunlar. Şimdi orucun iki faydası demiştik. Bir maddi faydası var. Bir de manevi yani siyah baştan faydası var. Önce maddi ifadesine bakalım, maddi alana bakalım. Bu tarz peşin olduğu için dünyada bu gece görünüyor. Vülu Aleyhisselam Hazretleri Sumu Tesihuh Hazretleri şey, cami Sagir'de Yalnız Suyuti buyuruyor. Sumu Tesihuh Uyurtutunuz emir. Her emirde şart vardı. Tutarsanız, sağlık olursunuz. Tesihuh. Her emirde şart vardır. Şu işi yap, emir. Yapmasa ne olacak? Şu, ne olacak mesela? Şartı vardır Demek ki oruçta sağlık var, sıhhat var muhtemelen. Zinnelik oruçta böyle. Oruçta dert değil. Oruç külüfe değil. Yine bu Halis-i Samadretleri, her şeyin zekatı vardır bu Her şeyin zekatı vardır. Her şeyin zekatı vardır. Mesela tarladan bahsının zekatı vardır. Meyve ağacından budandır. Onun zekatı budur. bunu gibi. Zekatül cisedi es saum. Adı şimdi ilmi vacip sabana'de. Bedenin zekatı nedir? Oruç. Bedenin zekatı da oruç. Nedir zekat? Aslında temizleme. Yani teşekilden yere zekat temizleme anlamına gelir. Demek ki bedene temizliyor. İkinci anlamı zekatı nedir? Mal çıkar kıştan böyle. Yani maddi olarak kırta bir, iki buçuk. Demek ki bedenine zekatı gerekiyor bunda. Hem bunda beden temizleniyor, sağlığa kavuşuyor. Biraz da bedenine de bir şey vermişse gerekiyor. Ne verecek beden? Kilo verecek de beden böyle. Ama ölçü buna buyrulmuyor. Zekatten mesela kırta bir denmiş, yüz iki buçuk. Bunlar denmiyor bu şekilde. Ama zekada bunu kıyaslarsak biz kendimiz. Demek ki... ...kişi 60 kilo... ...nerice 1,5 kilo vermesi gerekiyor. Muhtemelen. 80 kilo 2 kilo vermesi gerekiyor. Ramazan'da. Yani Ramazan'da almamak... ...kilo vermek gerekiyor. Yani bu şart değil bu. Ama madem ki oruç... ...bedenin zekatıdır... ...ikişe gerekiyor. Hem bedenin temizlenmesi kişiden araması gerekiyor. İkincisi de az olsa biraz kiralama gerekiyor Ramazan'da, oruçta. Geleyelim önce bedenin temizliğine. Beden temizliğine. Genelde fabrikalar, üretim iş yapanlar, sanayiler yıllar bir bakım yaparlar muhtemelenler. O bir yıl bir bakımı olur. O zaman üretim durur. Üretim durur. dıştan mal gelmez. Kamba gelmez. İçinden bir bakım yapar böylece. Oruçta ne oluyor? Bir ay oruçta da bedenin bakımı gerekiyor. Asr-ı Musa Aleyhisselam Hazretleri tur Sina'da tur Sina'da Mevla'mdan randevu aldı. Terat'ı almak üzere oraya gitti. Fakat Mevla ile açıp konuşacak o makama daha çıkamadığınız orada, o duruma. Rus'a belediyesi olarak böyle şey. Ne gerektiği Oruç. Oruç 30 gün. Belen bir 10 günü bu tamamladık. Bir açlığın. 40 gün oruç oldu. Ancak o yere gelebildi oruçta gelebildi buraya. Böyle. Demek ki Oruçtaki hikmet neydi? Tekvalıya erişmek. Kişi oruç ile beden temizleniyor. Beden temizliyor. Kişi beden zekatını vermiş oluyor. Olmuş oluyor. Ve tekvalığa ermek. Tekvalık. Ve tekvalık, vikaye kökünden geliyor. Vikaye, korunma. Şirkten, küfürden, günahtan, isyandan, yalandan, gözden, gözü kulaştığı korumak böylece. Şey. Yani tekvalık, insanda biraz incelme, İslam işine girme. Yani. Yüzeyde kalmama. Öyle insan vardır genelde, Müslüman elhamdülillah, İslam asıl yaşar ama yüzeyde kalmıştır. Yüzeyde kalır. Yani namazın zahirine, yani dış görünümüne ibadet yapar. Yüzde kalmıştır. İçine girememiştir böyle. Tekvarlık yüzeyden içine inme. Dalma. İslam deryasından dalma. Bu derya dalma. Şimdi bedenin zekatı gerekiyor. Bedeninde bakımı gerekiyor. Hatta bakınlar Rabbi i düzen. Böyle yapıyor. Ve mizan, Allah cinişanı her şeyine böyle bir denge koydu. mizan, ölçü koydu, denge koyuyor. Her şey denge vardı böyle. Rabbim bir kulu temizlemek istedi mi? Ne yaparım onu hastandır mı böyle? Genelde kışın çok oluyor böyle. Kışın avciler, solunum yolları atı tıkanır, baldan bir beyinde su bir Nefes alır, şunlara, bunlara, şunlara, bunlar olur. Rabbim temizlemek gerekiyor buna. İlaç mı alacak? Yok. İnsanın doğal bir sorma gücü var bedende. Yani Allah bunu bu şekilde. Rabbim kumuna hastalık verir. Önce keser. Bak, iştahı keser. İştahı keser. Yani eğer bir bedende temizlenme projesine gerekiyorsa bedende, Mutlaka o Hasan işler kesilir. Bunun için bir yersem adeti Hasan ziyaretiniz zorlamayınız. Da tıpkı merdakim zorlamayınız. Onu müvvediğim işler. Önce müvvedim işler keser. Yani bir Hasan işleri kesildi mi? Onu zorlama gerekiyor. Sonra işindeki salguların. Yani bağda şuna buna katlaşmışlar artık. Üç nefeş yolunu tıkanmışlar. Bunlar dışarı çıkmazlar. Ne gerekiyor? Isınması gerekiyor bunların. Erimesi gerekiyor. Ateş üstüne bak. Ateş üstüne derim ben. Kan ısınır. Isınır. Bunların olduğu sıvı da erime başlar bak. Burundan leze gelir. Aksın öfsüme gerekiyor bo atmak için de. Öfsümse olmaz gene yani Hastalığın gelir, bakalım hastalığı Şimdi bu bedenin Allah'ın kurdu doğal bir denge bu mu Yani dengeye göre hastalığı gelecek, önce iştah kesilecek, dışarıdan ham madde girmeyecek bedene ki beden kendi meşgul olsun böyle. Bütün soğutma sistemi onunla meşgul olsun böylece. Yeni üretim uğraşmasın, önce şarttır. İştah kesmek deriz. ısı oluyor, şubu oluyor. Şimdi günümüzde ne oluyor muhtemelenler? Günümüzde mesela çocuk, dışarı çocuk, ateşini biz gece, hemen acile gece acile. Ateş düşürücü, iğneler, şunlar bunlar, antibiyotikler bu doğal dengeyle zıt muhtemelen, zıt işleri verecek. Zararlı yöne Ateş düşürüldü. Külük temizlenemedi ama ya. Külük temizlenemedi. İçine kaldı bunlar. Onlar dert hastalık onlar. Bu sene ne olur? Daha büyük hastalar bunlar. Daha da çıkarılır Antibiyotik verilir. Eğer düşük doz olsa ne olur? Bakterilere bağışlık kazanır. Bağışlık sistem kazanır bakterilere böyle. Düşük doz. Az verildi antibiyotik. Bakteriler bundan Bağıştırma kadarıyla bağıştırma kadarıyla bağıştırma Daha yüksek doğumluğunda verilirse bu sefer yaralı batkalar var bağırsaklarımıza, kalın bağırsaklarımıza. Belki tam bunun ölçü olduğundan bedenlerim onda. Onlar ölüyor bu sefer. Bakarım. Ne yapsan zararımıza. Peki, peygamberimizin ne ateş ateşe olacak bu trenden? Tren başına ıslak mevzik koydumlarıyla, bez koydumlarıyla böyle. Beyazarmış koydum zarar ıslak değiştiriyordur. Yalnız başa koymak yetersiz ama böyle. Beyne başa. Ayağı da ay ayakta şey. Mesela büyük soğusun, küçüklük olsun böyle. Ayağının da soğuk yıkanması ayaklarına da şey. Hatta mümkünse baş yukarıda olur. Ayakta aşağı, ayak aşağı olur. Ayakta aşağı olur. İlliyen konudur. Soğuk su ayakta yıkanır. Ayağının içine konur soğuk suya. Ayaktaki kanı soğuyunca Isınan kavurucu madem bu deme, yani beyinden kan dağılmış ya, dağılmış Şimdi oruçta bunu görmesinler muhtemeler, yıl bir defa, ama en aştı 30 gün, 29 gün olabiliyor bazen, bir ay yani ne gerekiyor? İştah varken yememe. Bu ibadet dönüşüyor bu. İştah yok yemem zaten ibadet olmuyor. Kişi hası işte iştah yok. Bir lokmayayım içmiyor bir şey... ...ama orçana geçmiyor. Nedir iştahı var... ...yemek istiyor... Yani ...gayet de... ...o burada yani cisteri değerli tenisi... ...sabrı da az... ...ama ibadet olması için... ...nefis ve zıt... ...şimdi ne var... ...temizlenme bedenden... ...müzeyenler... ...önce dedi, can boğazına gelir... Yine boğazda çıkıyor ama o da var ama. Yemek, yemek turu muhteremler. Aslında Peygamber Aleyhisselam Zeytleri tek tür yemek yerleşiyor. Karışılmaz bir şey. Yemek tek tür Yemek olunca sindirimi çok çok kolay muhteremler. Beyin var insan beyni. Muhteremler yani milyonlar yıl daha kıyamet kopmasa ...bilim teknolojisiyle ilerirse... ...insan beynin sırrı çözülmeye çözülmüyor İnsan beynin sırrı. Böyle bir beyin insanı var. Şimdi bir insan... ...evine veya başkaya yemeğe gidiyor. Giderken de... ...eğer ne yiyeceğini biliyorsa... ...ne yiyeceğini biliyorsa... ...beyin ona göre... ...hazını yapıyor. Hazını bilmiyorlar. Ne yiyecekse... ...beyin hazırını yapıyor... Ne hazırlığı? Enzimden salgılar verecek. O yenicik gıdaya hangi türlü enzim salgı lazımsa birbiri hazırlıyor böyle. Hatta kişinin ağzına bile tüklük bile bollaçur anlamı. Tüklük bile böyle. Çünkü ilk sindirim ağızda başlar. Böyle. Biraz da kavmi taraflarının sindirim ağızda başlar. ağızda bile tüklük çoğalıyor. Böyle böyle. Kişi böyle önce neyicini bilirse bir de tek tür karıştırmadan yerse Beyin bunu hazmını kolayca yapıyor. Bu çabuk sindiriliyor. Kalp yorulmuyor, sinir yorulmuyor. Beyin da fazla bir şey yorulmuyor. Kişi hafif olur mu Eğer Ter karışık olacaksa bilhassa bu tremler meyve tatlı. Yani ülkemizde tam tersine oluyor. Tam tersi. ...yemekten sonra tatlı meyve oluyor. Tam tersine böyle. Ve'l-i Vâbis-i Önce faket etmeyete hayırı... Söyle Hâmet-i Mîmâ yeşil Önce meyve, sonra yemek mutlaka Aç karına meyve yenecek. Aç karına meyve yenecek. Mide defaza kalmaz o meyve. İnce barsa geçer. O da çabuk Fakat ne olur... ...senin sistemini çalıştırmaya başlar... ...meyve muhtemelen. Ön hazırlığını yapar... ...rolanda araba çalışıyor böyle böyle. Çabuk sindiriyor muhtemelen böyle. Tatlı bu şekilde muhtemelen. Önce... ...yemek gerekiyor bunlar da. E bizde... ...ence ağır yemekte... ...bırakılır. Sonra bir de... ...tatlı gelir. Hele baklavan baklavan seviyorsa en ağır tatlı... Bunlar ...seviyorsa bunlara kişi... zaten doymuş boğazına kadar... Bir gün biri dağıtmış misafirlerini, biri de varmış, çok düşmüş boğazına, yani çok düşmüş boğazına, bir de çok sevmiş baklavayı, Baktabayı çok sevmiş ama fakir yapamamış henüz hep İşte oraya gidiyorlar, tabii fakir kişi de, yoksul kişi de bakıyor ki o yemekte böyle, börekler, helabalar, şunlar, bunlar, neyse artık hepsi geliyor geliyor. Çalıyor kaşığı, çalıyor kaşığı artık yiyecek adam doyuruyor böyle. Bilmiyor bakıl olduğunun sonunda ama. Bilmiyor. İyi doymuş. Her ortaya konuda her şey vermişler. Tabuk olmadı böyle. Derken kaldırılıyor bir şeyler. Ortaya tepsi bakıp tepsi konuya verince dayanıyor. Ha Şimdi daha ve bakılmaya gelmeden önce ne var ortada? E, her diyor, buyurun, buyurun, buyurun, buyurun efendim. Orada, Valla bir dakika doydum böyle diye. Ben dakika doydum böyle diye. Ya illa biraz da yok. Vallahi doydum ben. Yemem tamam. Kaldırıyorlar. Hepsi geliyor. Bak görünce yeminle gitti muhteremler. Sabırla gidişinde vahşi yemeğe. Ey bir oğlu varmış. 7 yaşında muhteremler. 7 yaşına bakınız. Çocuk ama böyle her şey araslamış yok muhterem böyle. Şimdi bu dedi ya buraya kadar doydum vallahi diye. Çocuk bakıyor buraya doymuş ama bakıyor atıyor böyle. Sayıyor. Bilmem kaçta on 17 e baktım böyle, yemek yani Çünkü annesi, anne, anne diyor müsaade var mı? Var mı? diyor. Buraya bırakır, o insan bakıyor böyle, böyle, böyle. <gülüyor> Şimdi diyorlar karışık yemek Yemek. Bazı yemek gibi uyumludur böyle. Yani aynı sindirme tabidir. Enzimi aynıdır, aynıdır. O zor etmiyor fazla böyle, Uyumluysa böyle. Bakın. Birbirine zıt yemekler var böyle. Kimin yemek sindirimi hafif, kimin ağır. Enzimler ayrıyor böyle. O zaman işte çok zor muhtemelenler. Çok zor böyle ya. Çok zor o böyle ya. Şimdi her birine farklı enzim gerekiyor. Fark enzim gerekiyor. Beyin bundan yoruluyor. Üretemiyor beden, ben öğretmeni böyle. Unutuyor. Bir de enzimleri de zıttı var birbirine böyle. Yani direk enzim ...diğer enzim bunu yok ediyorlar... Bu ...enzimler bile yok ediyorlar... ...bu süper sinirin duruyor... ...sindirilemiyor bu şekilde böyle... ...ikincisi... ...tokken yani yemek yemek acıkmadan... ...büyür Aleyhisselam'ın peygamını... Aleyhisselam, ...aslı küllü da'in... ...el bere detü... ...aslı küllü da'in... ...her hastalığın aslı kökeni... ...nedir? ...el bere detü tıka basa doyurmaz... Doğru, acıkmadan yemek. Bunu Allah Resulü buyuramaz. Tıbbi mi kökeni bırakalım. Her hastalığın kökeni, başı, özü nedir? Acıkmadan top karnayı yemek, yiyinciden mideyi fazla do do doldurmak. Şimdi mide tam sindirmedi daha böyle ama iyice artık bulama gibi oldu. Boca kömde oldu artık öyle. gitti bu şekilde böyle şey. Bunu attığının bir şey artık onu sindiremiyor muhtemelen. O sindirilmiyor muhtemelen. Bu arada meyve kişi sofradan kalktı, meyve geldi meyve yedi. Onlar sindirilemiyor muhtemelen. Peki ne oluyor sindiremiyor şeyler bunlar? Mayalanma diyeyim, mayalanma, çürüme yani bir nevi çamur oluyor muhtemelen. Çamur oluyor. Yani, toprak çamur var böyle? Bir çamur oluyorlar muhtemelen. Ay bunu kan bu da çekiliyor kana derde haber. Ama beden bunu kullanamıyor. Bedene gelecek yok bunun. Gıda değil bedene. Önce her gıda karaciğere gidiyorum efendim. Ne yapıyor karaciğer şimdi? Bu gelen bu çamurları, bozuk me şeyleri, gıdaları, tabi boza kıvamında gelen ne yapıyor? Bir kısmını parçalıyor. Parçalayıp kana şey atıyor bunlara böyle. Hepsini parçalamıyor çoksa bu defa bunlar depoluyor karaciğerde. Karaciğerde depoluyor bunlar böyle. O konuları karıştırmıyor. Ama bir gün diyor ki bu dışarıdan bu ayçi şey iş yapıyor. Karnı karıştırıyor. Süt bize veriyor. Üzer meyveler, abur Karın biraz geri gidiyor. O sene de bir şey gidiyor. Ondan bir alıyor. Bundan bir alıyor. Karıştırıyor gitti. Abur oldu. Hep bunlar çürdü. Çamur oldu bunlar şimdi midede. Karaciğerdeki depolar doldu yetmiyor artık. Bunları kanla gönderiyor organlara gönderiyor. Hangi organlara gönderiyor? Bak Allah'u düze muhtemeler. Hangi organ ise onlara gönderiyor. Çöp üstü olan organlar. Tembel. Mesela bebek falan çalışmıyor. Fazla. Bebek gönderir. Ne olur da taş olur bunlarda. Bir iki Zafire gönderir taş olur. Eklem falan çalışmıyor. etmiyor fazla. Araba ile duraktan sonra iki adama gel domuşa biniyor, çalışmıyor eklemi çalışmalar, kirişleme oluyor ve damarda, damarda sertte, damarda duvarlarında kirişleme, tıkanma olur ve ondan sonra da göbeğe yağmaz demle, göbeğe yağ, yağ başlar bunlar böyle. E bunlardan biri iki birken olur, nefes almadan zorlaşır. Kalp bundan zahmet çeker, sindiremez. Bağırsaklar yorulur, kalın bağırsaklar genişler, atamaz bunları dışarıya kolay kolay. Bedende gaz oluşur, gaz. Derler. Yani karmaşık, sinirimiz hızlı şeyden mutlaka gaz olur midede, gaz yapan midede. Bu da bir zehirdir. Atılmadığınızda atılmasa eğer kana karışır, kana zehirler, gaz da zehirdir bu da. İşte hastalığın baş nedir? Bak mesela karışıyor, çok yemek bir şey demeye Şimdi ne gerekiyor? En aşağı yılda bir defa, yılda bir defa, ama bir ay olmak üzere bir iştah kesmek, yani dıştan günahmad almamak. Allah bela. Kişi sahurda yedi, sahurda yedi. Bunda öyle kadar şey böyle artık hazmadı bunlar. Şimdi ne yapar beden? Beden işini temizleme başlamıştır şimdi. Bunu örnek, deveyi vereyim. deve örnek. Elyam buyuruyor Kur'an'da, Onlar deveye bakmazlar mı? Keyfe, hulukat. Nasıl yaratılır o deve? Deveye bakmazlar mı Elyam buyuruyor? Nasıl yaratılır o deve? Ya bakmazlar mı? Deve, çok farklı hayvan. Deve mi? Farklı bir hayvan. Ama Allah neyi yaratılır? Şimdi mesela koyun. Hatırlarım. Koyunun yününde ne vardır? Isıtıcı madde vardır koyun yününde. Isıtıcı madde vardır koyun yününde. Koyun üşür. Birbirine sokulurlar. Isıtıcı madde vardır. Bunun işin koyun yapılan giysilerleri insan ısıtır. Kışın bile böyle. Isıtır insanı böyle. Yatak ısıtır insanı böyle. Deve yünü nedir? Tam zıttı. içine altın vermez. Deve yünün böyle. böyle. deve çöl hayvanı. Hayvan güneşte geziyor bütün gün. Uzun çöllerde. Artarca şöyle gidiyor. Devenin tüyleri, kılları, yün altınısıyı vermez. Evraşa gider. Hatta yünden yapılan hırka, yelekler de altın ısı vermez ya bak. Yani hırkadır, yünü yapmıştır ama serin tutar böyle. Arabi önceleri çadırlar deve yünü yapılır. Deve yünüyle çadır yapılır. Kırım ala gibi. De. Deve yünleri örlen, yapılan çadırlar Isıyı geçirmiyor. Isıyı geçirmiyor. Isıyı geçirme içerisine. Isı külüman saygı bir şey. Şimdi deve özeli birisi de şu. Yani çok özeli var devenin muhteremler. Yani tefsiler çok açıklıyor bunları. Tabii hepsine giremeyeceğim. Deve çok yemiyesini sever verince. Çok su içer. Ama kül almaz. Bedene gelmez bunlar belli. Nereye gider? Höküş ne Höküş vardır. Üzerinde övgüş Bazen tek örgücü, bazen çift develer böyle. Örgücü çıkıntı var üzerine böyle. Araç adı selam diyorlar bunlar böyle. Üzerine böyle selamı ve vardı devenin. Şimdi bir kimse deviyle yol zamanlar Eskiyem tabi şimdi, uçak vardı, tercih de var tabii şimdi, taksi var. Eskiden hacıya giderken, cihada giderken, uzun sefere giderken, ne yaparız sahibi? Önce deveyi besi çeker. Deveyi, beli. deveyi besiye şeker Suyunu bol bol verir. Deve bol bol yer yer yer. Ama bedene yağ gitmez ama. Hepsi öykücü topları böyle. Şimdi sahibi bakar. Acaba tamam mı değil mi böyle? Eline basar öykücüne. parmağını öykücüne basar. Eğer sertleşmişse tam dolmuşsa tam artık gıda almış noktaya. ...eğer daha örgüde başlamana yumuşaksa... ...daha bir ihtiyaç var, yola dayanamasın ki böyle. De. Debe aldı mı, taşı aldı mı... ...yedek ambarı bunu bırak. Ambarı mı bırak, gıda ambarı ver, örgücü mi bırak. Su da birikiyor böyle bence. Şimdi debe aldı mı, tam gıdası, örgücü tam sertleşti mi... ...sahibi yola çıkar burada. Cihada gider, işte hacıya gider, sefere gider... ...uzun yollara gider bununla. Yola tabii debe aç... Susuz. Ne haber? Bunun özdeki yağ yavaş yavaş eriyerek hem gıdaya dönüşür, hem suya dönüşür. Hiç açıkmaz bu atefta. Hiç açıkmaz. Ona bitini gelmez, suzu gelmez devreye. Yani bir hafta on gıdanın suzu değmedi, bir şey yapınca. Şimdi insanın da ne gerekiyor? Günümüzde fazla kiriye arama, zayıflama. ...neler neler var. Yaşende rafta bir kulama erişinozcenin bir, bir bant satıyor. Hemen şimdi işte göbeğe bant koyacak... Yağ eriyecek. Ya yani bu nasıl oğlum saçma sapan şeyler ya. Göbek ya erir mi bantta? Üstüne yağ sürtürgebek ya erimesi için vereceğim. Yani bant koyacak göbeğin dışına. Ya eriyecek içindeki böyle. Şimdi insan oruçluyken benim genç öyleye kadar sahur yemeğinde onu da hazmet sindirdi. Artık dıştan bir şey gelmiyor. Beden ne yapıyor bu sefer? Beden aynı deve hörü güçten gıda sütünü aldığı gibi beden bu sefer içtiği fazla oluyor tekrar Beden fazla oluyor gerek Gerekeni alıyor böyle. Onun için biliyor hastanızı zorlamayınız. Allah onu gelir doyurur. Beden kendi kendine böyle. yağları alır. Sonra fazla Atıkları unutur böyle. Yani balgamı şunlara, bunlara kereshlerimleri, hatta taşta erir zaman aşkını insan fazla böyle. Taşta bir erir zamanla böyle. Neden bunları temizlemiş olur bu şekilde? Demek ki Allah cehennemi iş emediyorsa, onda en girdiğim yaramızı unuturmak Allah'a Allah bunu zulmetmiyor, aşkıdır Bazı Bazılar bazıları Canım aç kamal bir faydası var mı diyorlar? Kimine fayda var böyle? Önce beden ter temiz oluyor. Ama tabi şart nedir bunu muhteremler? Ramazan'da yeme içme dikkat etmek şart ama. Yani Türkiye'de bizde bir durum var İftarlar ağır iftarlar böyle. Çok bir şey bir şey yemiyor artık böyle. İftar ağır iftalar böyle. Uzun günlerde 10 11 saat aç kalmış kişi, beden durmuş, kalp yavaşlamış da bir çalışırken. birden yüklenme, iftar davetleri, en ağır yemekler, eski olmaz, nohuz olmaz, pilav olmaz, böyle sorma börek. Şimdi böyle deyince muhteremler, eski börek vardı böyle. Yalnız eski börekler dokunmazdı, yaşlar dokunmaz eski börekler. Neyse yaşlar var yani çocukluğumuzda? Hemen her gece büyük burada savurda Ama yaşlar dokunmadı eski berekler. Neye dokunmuyor mu Bir defa un. Doğal buğday var muhtemelenler. Şimdi buğdayların denası oldu muhtemelen. bozuldu. Nereden belli oluyor bu? Şimdi başlardan çıkan buğdayını alsın toplatın çıkmıyor. Tek alması gerekiyor başka muhtemelen. Kısır oluyor. Önce doğal bu yok mu yok böylece. Belki çok nadirde vardır böylece. Genelde hep zor alından suni yem, tohumlar Yani gene denası değişmiş böyle. Buradır. Sonra un. Un dünyanın katkı maddeleri var. Beyaz oluyor, nem koruyucu, şunları bunlara karşı tane kimyasal mu bu atıklar bunlar böyle? karışıyor böyle. Sonra kabartma tozları şunlar, mayalar. E bunda kimyasal maddeler. Daha sonrası mütelemler böreğin piştiği yer. Nerede bir şeye börek? Elçiden başlı fırınları vardı. Odun yanı. E kışın evde soba vardı. Soba da. Odunda. Devamlı oca başına koyulurdu. Bir sıcak, Altına koy. Üzerine bir saç kapanırdı. Mütelemler doğal fırında pişerdi. Şimdi elektrikli fırınlar var. Elektrik mühendisli dalgalar da üretiyor bundan muhteremler. Elektrik bu dalgalar da çok zararlı muhterem bakın böyle. Yani bir bakka işler muhteremler, ben dikkatim başına böyle. Yani aşıklı zamandan bir bakın böyle. Nasıl bir elektrik mühendisli dalgalar geliyor böyle, etkileyen insanı böyle muhterem böyle. Ondan düşen börek muhterem böyle. Şimdi ne oluyor? Herkese zararlı. Herkes zararlı. Gençler için zararlı böyle. Ama börek yemeğim, şunu yemeğim, hamurlu şu yemeğim, şunu yemeğim böyle böyle. Neden? Buğdeden başlamış bozulmaya, denansı bulmaya, kendine bozulmuş. Suni bir tane katkı maddeleri ola ola derken en azından piştiği yani muhterler bu şekilde. İşte bedenini temizlemek için yılda bir oruç şart muhterlerine verdi. Yani farz olmasa bile şart, zorunlu. Orucun beden şimdi manevi faydalarına geçirilir. Yani sevap bölümüne geçirilir orucu. Hadis-i Kutsi. Müdür-i Müslü'nü inşallah. Bu arada çok yerde var da. Oradan aldım. Kısa oldum aldım bunu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kıram-ül Adem'e Yudu'a fi hasen ettiği. Adem'e Adem oğlunun e, Adem e, Adem e, Adem her ameli. Küllü ameli i Adem'e Adem oğlunun e, Adem her ameli. İnsan her ameli. ibadeti yaptığı Yudu'a fi Afı Haseneti. Bu Hasene sevabı muzaff olur, katlanır. Bir aşçı emsaliha onun katından başlar. Tamam mı? bu. Bu Allah'ın rahmeti. Muhtemelen. O güzel meyvel rahmeti bakın, rahmet. Muhtemelen. Eğer amellerin sevabı karşılığı yaptığı kadar birebir olsa, bir elama bir elam sevabı verilse, bir bir de bir sevabı verilse, İşimizde, maşerde, hele günümüzde, çağımızda çok daha zor. Çünkü günahlar yeryüzün günahları böyle. Günahlar korunmak zor. Her andıyla, her amel en aşağı katlanıyor, ya on katdan başlıyor. Hangisi Allah katında kabul ameller? İla seviyemiyetil zayıfken, bir üst katın çıkıyor. Seviyem. 700'e kadar çıkıyor böyle. Nasıl çıkıyor? İnsana göre değişim muhtemelenler. İnsana değişiyor böyle. Komşunun tarlasında bir dönemde şu kadar ekini alır, benimki vermez onu muhtemelenler. Komşunun aynı bağındaki üzümleri, meyvesi daha çok olur, benimki olmaz. Demek ki bakım var değil mi onları? Gübre mesle, bakımı, çabalaması, budalaması, budalaması, şunları, bunları. İşte amelde buna göre kişiye bir kalkıyoruz sabah namazına, aman kaçırıyorum namazını böyle, yatarken böyle, aktı orada ama ya. Ve eh böyle kalkarsın, böyle. Kalkamadım. Bak ya artık güneş dolmak üzere yetişemem de, ya biraz daha böyle. Ki işim yanmıyor böyle. Bir gün, bir sali bir kimsenin, yani Allah dostu ikisinin gene çok ağlamış, terbi etmiş, uykusuz, üzülmüş çok böyle. Sabaha karşı uyuyup kalmış. Tabi o zaman ezanı duymuyor yerde. Ezan vakti olmuş. Uzak bir teyanyede yaşıyor kendisi de. Sabah namazına öğrenmemiş ama. Uyrememiş sabah namazına. Öyle ağır uyku da. Hatta otur yaslandığı yerde böyle öyle uyuyor böyle. O kadar ağır uyku derin daha. Şeytanı bunu görüyor şimdi. Şeytanın bakıyor. Böyle yani şeytan uyanması niye neye bakıyor? Uyanmasına neye bakıyor? bakıyor? Uyanmıyor Bu Ama namaz hattı bayağı gelmiş. Az kalıyor şimdi şeytan şimdi kendi kendilerine hesabını yapıyor. İleri gelir ne? Acaba uyandırayım mı namazı? Uyandırmayın Şeytan böyle. Hesap yapıyor bu şekilde böylece. Şeytan kendini açsa hesabını yapıyor. Uyandırmayı daha hemen görüyor. Daha ashab görüyor uyandırmayı. Bunu aç, uyandırıyor bunu böyle. Bir sersif yapıyor, uyanıyor. Tabii Allah dostu, şeytan olduğunu biliyor bunun için. Buna ilgilenmiyor, Bakıyor duruma, vakit az kalmış. Hem abdestini tadılıyor, namazını kılıyor, otorlamaz üzerinde, zikrullah ediyor, tesbih ediyor, tefekküre dalıyor. Şeytan gelen karşısında gülüyor, şeytan şimdi. Bakıyor, şeytana uyandıran şeyleri biliyor, gülüyor. Ne gülüyorsun diyor bak ben seni uyandırdım tamam uyandırdım beni ama diyor ben bunu söylemedim diyor sen şeytansın ancak sen şerif alet olursun niye namaza beni kaldırdın bunu söylemem İlla söyle yok söylemem şunu söyledince söyleyeyim diyor baktım diyor çok daldın diyor uykusudun diyor uykuya daldın diyor düşündüm diyor eğerse masaydım ben o zaman güneş doğmuş diyor. İçin yalar da böyle diyor. İçin yalar da böyle diyor. Pişmatan böyle. Ah dedim böyle. Kalkamadın diye verdi diyor. Çıldır da böyle diyor. Kalkar mı diyor, salmazını kılar, kazaklarını Onun yana böyle kefatları böyle diyor. Artık namaz kıldın, şunu yapardın, bunu yapardın. Bunu karşılaması için böyle diyor. Hesam yaptın diyor. Alacağın sevabını, o sevabını hesabını diyor. Bu dağıt gördüm diyor. Bunu kaldırın böyle muhtemelen. Kişine bak muhtemeler. Demek ki... Sıhaplar en aşağıya biri ondan başlıyor. Gire yedi yüze çıkıyor. Yedi yüze. Gece bir Fatih okuyor. Camide mesela... Cemaat bin kişi var. Bir mübarek gecede. hesabı var bin kişi de. mübarek gecede bin kişi var camide. Tati eden de böyle. Kimi on sıhaplar alıyor. Kimi yirmi, kırk, elli, yüz derken böyle çıkmış. Neden böyle? Okumanın aşkına, cebesine, ilasına, imana kadar değişmektedir. Demek ki da böyle, ömre böyle, zekat telemek de böyle, oluşturmak da böyle. Ne kadar canlı olursa o kadar sevabı artırmak telemde. kar ille sıyame feneri ve rezebi ille savme Kale allah Teala geliyor burada. Yani Mevlam buyuruyor diye Peygamber buyuruyor. Hadis-i Kursi. hadis mana Peygamber'in gönüllerine doğuyor. Kelime Peygamber'e ait. Onun için Hadis-i Kursi'nin kelime düşük olur böyle. Hayata benzemez bu taraftan. Çok düşük kelimeler böyle. <Gülüyor> Mevlam buyuruyor. İlla sâmi. Ancak oruç bunun dışında, müşerisinde oruç böyle. Yedi yüzeyine sığmıyor. Fînne hülli. hülli oruç benimdir bana ettin Benim ve ecebi onun karşısında ben öyle önem vermedim. Yani 700 sene susuz oruç böyle. Ben buna nuradım öyle böyle aşık çek bırakacaklar. Onunsı manadır. Derler, bazı çokuri hocam vardı. hadis hoca'm vardı. 68 Hazretiyor. Var. Allah rahmet eylesin vefat etti. Bu hadis. Yani ilmi hadiste Tam zirvede o gün şartta Medine, Medine muhtemelen böyle. Öyle kişi böylece. Müslüm okuyduk onda. Aziz böyle. Bu arada şey geldi. Ve ne ez zibi. Ve ne ben. Ez zibi onun silabını ben vereceğim mükevâdına. Buraya gelince. Gözü yaşardı yaş Çok yaşlıyordu böyle. Çok tek böyle. Salih kişi böyle. Örnek bir insandı. Gözü yaşardı Şerebi durdu. Şerebi durdu. Açık Dedi ki ve rivayetin şu şu rivayete yani kütüphane sahibi ezberinde. Buradaki dedi, elzbi malum sicasiyle bir rivayete böyle meşhur sicasi geliyor, meşhur sicasiyle geliyor. geliyor. Böyle üzüabı. Meşhur sicasi geliyor belmedi. Yani üzüabı, üzüabı. Malum sicasiyle gelince bir olunca ben onun karşılığı ben vereceğim. Üdüze olunca onun karşılığı da benim diyor Allah mutlaka. Yani cemalullah. Sığmıyor sevapı, sığın bakalım. Müdüze sığmıyor böyle. Bunun da aşkını bu mutlaka. Allah'a rahmet edersin. Ağladı muhtemiş efendim. Yani cemalullah diye böyle. Allah Cemalin aşık işi tabii. O ağladı. Vene üdüze abih. Onun karşılığı benim diyor Allah. Mahşe müdüze sığmıyor böyle. O anda cemal olan karşılığı neden şimdi? hikmetine ne? salmasın? limonikrasi almasını. ve taamehü min ejli. Yedehu terk ediyor ki şehvetini yiyeceğine. Cinsel istekleri geliyor. İmkanlar da var ama Allah korkusunu Allah için kendini frenliyor, dizginliyor. Ve taamehü yiyecek, karın acıkıyor gündüz. Ağrışta oluyor, şu oluyor, bu oluyor, güneş yanıyor, susuyor, ciğeri yanıyor, her şey oluyor. Her imkanım var, her imkanım var. Ama ne yapıyor? Beni Allah için sabrediyor. İslami ferhattan iki siviç hal vardı oruçlananlar için. Ferhat'ın Biri iftar vaktinde. bir ferahlık halinde, İftar vaktinde. Bir insan orucu her oruç olmuşsa mutluyumda, yani bağırmadan, çağırmadan, söylemeden, saymadan, kızmadan, öfkelenmeden, kişi orucu oruç olmuşsa, o ki iftar ona böyle bir ferahlık verir, iftar vaktinde böyle. Oturum iftar vaktine, bir ruhsal hal böyle, işte biz sevinç, hafirlik, böyle bir böyle, tatlı bir hal gelir böyle böyle. Diğeri de, şimdi ki Rabb'i, Rabb'ine kavuştuğu zaman, Sırabını görünce, ona sevinecek muhtemel. İmamı, Sühr-ül Hazretleri vardır. İmam Sühr-ül Hazretleri vardır. sühr Hazretleri, büyük evlilerin başlarından geldi muhtemel. İmam, evlilerin imamlarından. Bu şöyle buyuruyor muhtemel. Ve'ni ezi bi'ya, açıklarken, açıklarken, mahşerine diyor, sıra kısaca gelince, kul gelince, yani Hak verdi gelecekler, üçte üçte başına şının böyle istiyor, cevabını istiyor. Orada para geçmiyor. Dövmüş, sövmüş, hükümetin yapmış, hakaret etmiş, malını almış, araçına girmiş, yapmışlar? Böyle yapmış böyle. dünyada. diye kaldı gitti. Mesela ben geldişim burada, herkese sevabı. Öyle ki bun, öyle ki yani oğul babasını yapışacak bak. Baba onu yapışacak. O gün sevap sevap diye böyle böyle. Cehennemi görünce çıldırmış çıldırmışlarına bu şey böyle. Gelmişler başına. Bunun sevabına, işte yorulmuşlar sevabına. Abdülerin sevabı, namazın sevabı, şunun sevabı, zekanın sevabı derken e, kul hakkı çoksa, tabi yaşam boyu sevabı yetmiyorsa sadece oruç sevabına geldi. Bize ki Mevlam kullarım oruç bana it. Esam-ı li. Oruç bana ait. Onların sevabını vermiyor Peki ne olur şimdi alacakları çok yetmedi sevap? Onların günahında mı yükteliyor muhtemelen. Günah yükteliyor bunlara. Şimdi kul olacak? Orucu sevabı duruyor muhtemelen yani bak. Orucu oruçsa eğer orucu da gerçek oruçsa yani böyle çok oruç katarmışsa sevabı. Orucu çok katarmışsa veren bana sırrı koymadı. Sabir kulumu sevmiş ama dünyada Allah yolunda gitmiş ama öfkelemiş işte nefsuymuş şu olmuş bu olmuş kulakana girmiş sabir işte gitti ama kul verdim sevmiş şimdi orca gelince ne biliyor böyle kat kat yapsın böyle o seyahatime gidecek zaman böyle ama Allah kulumu sevmişse. Şimdi orucu girelim fazla muhteremler. Yani sıvam Ramazan farzı, edaen ve kalaen. Fıkık da şimdi böyle. Gülüyor ki Ramazan orucu farzdır. Edaen ve kalaen. Edası vakti tutmaktan farzdır. vaktine ortamadı, kazası yine farz diyor. Kazası. Ayet-i Kerem tabi geliyor, o giremiyorum şimdi. İnsan seferi olabiliyor. Gerçi günümüzde seferi kolay muhteremde. Esin tabi yayına gidiyor, devreye gidiyor, çölde. Çölde işsiz yok muhteremde. Lokantı yok böyle, su yok böyle. Çöller yok böyle, çöller yok böyle. Uzun yollarda. Biz kolay şimdi. Ama buna rağmen kul seferde oruç tutmada gene. Tutmak daha çok muhteremde. Ben teslimimde hayırlıdır ki. Tutmak daha hayırlıdır. Şimdi gerekiyor? Kaza gerekiyor. Öyle şoförler var, devamı yolda. Ramazan geliyor, serbest şey, pişiyor. Ben seferiyim. İyi ama bunun kazası gerekiyor Amosaray'a. Kaza gelince, kazatılıyor bu şoförler. Laflar şey yapıyor bu şekilde. Ne biliyor bak? Ramazan'ınca farzdır eda ve kabahiyen. Kimler ama? Bir şartır İslam'ı, Müslüman olmak şartıyla. Müslüm Oruç var diye. Tutsa da boş, aç kalır böyle. Müslüman olacak. İslah'ın inancını bilecek. İnancı böyle olacak muhtemelen. Yani Hristiyan, Yahudi, ateist şub olursa olmaz böyle. Böyle akli, akıllı olmak. Aklı olmayan, yani beyinsiz özürlüğü, yani deli deli açık konuşmak derimler. bunda oruç fazla olmak derimler böyle. Din arasında Ramazan'da bayılırsa, komaya girse, mesela kişi Yoğun bakımda bire komodak hastalığı da bunun karşı gerekiyor ama. çünkü bayıl okumu hastalığa giriyor bu. O delile girmiyor mu senden? Delile girme hastalığa giriyor bu. Demek ki komodak kalsa bayılsa, bayılsa kişi, bayılın iyileşirse, iyileşirse onlara katılığı gerekiyor onları da. Velbulü gün bir de bülü erenlere farz oluyor. Bülü eman tutabilir ama farz olması çocuklara. Bir vücûbîli men eşdeme bilâr harbi bir de orijinal fazlını bilme gerekiyor. Bir insan yabancı ülkede Müslüman olursa, bir yabancı ülkede mesela Müslüman bulunmadığı bir yerde, Müslüman olduğu orijinal fazlını bilmese bunu mekruh bil böyle. bile. Es saum oruç de şimdi kuvvet terkü ekli ve şurbi vel va'ti. Özeteyim inşallah. Oruç diyor yemeği, içmeyi, cinsel ilişki terk etmek yemeği, içmeyi, güneş ışığı etmektir. Buna fezil iler grubu diye. vaktinden güneşi batışına kadar böyle. Fecr sadık. Bir de fezil kazip yalnızca fezil amahteremler. Yani adı imsak vaktiymiş. imsak vakti. Değil, imsak vakti Bunun aslı şu muhteremler, güneş doğmadan önce bulunduğumuz yerde. Bir ufku altında 19 dereceye gelince, 19 derece yaklaşınca bunun ufku, ufku yaklaşınca güneşin ziyası ışığı böyle, böyle üçgen şeklinde gelir. Tek dolayı girer böyle ufukta, havada böyle. Bu diki olarak yüksek çıkar böyle. Dikki olarak sabah çıkar böylece bir nur beyaz ama olur. Az sürer Gider bu, hava kararı böyle. Ondan sonra felisal dönüyor. Gerçek fecir. Yani selamatı başlar. O zaman yine iki derece sonra. On gün derece gelince güneş ufkumuza tabi dünyaya vuran bir ışıklarını atmosferi vuruyor. Biraz okşen gazı bunu parlatıyor muhtemelen. Oksijen gazı bunu parlatıyor. Bembeyaz nur gibi olur böyle. Beğaz beyaz olur. Yatay olur böyle. Yatay böyle düz gelir böyle genişler. İşte yatay olarak iki seferi dolduğu anda tasnamazın vakti biter, vitanamazın vakti biter, ter vakti biter ve yemek yeme vakti biter, oruca başlama zamanı. İmsak vakti başlar. Şey. Yalnız ülkemizde ve bütün dünyada uygulama farklıydı daha önceden. Bu 80 milyon tahminim, 6 kulaç yani başka olmayacak. İşle bozdu muhtaremde Öncelere bir ihtiyat, bir tedbir amacıyla 10-12 dakika vakit konmuştu böyle şey. Önce bir top atılır, saray verilir menarardan. Olmazsa ezan okunur böyle. Yani top atılır, biraz tane verilirdi. Uyarı yapılırdı, vakit girmek gitmek üzere diye böyle. Sonra 10-12 dakika sonra, tabi yazın kışın değişiyor, buradaki fark. 15 olabilir yazın olabilir. Sonra ezan okundu, genel muhtemelen de. Şimdi Türkiye'de bu son vakti al mı böyle? En son vaktini alındı. Yani takmdaki imsak vakti artık oruç yemek bitmiş diye böyle. Ezan başladığı zaman güneş şardakını yapmayı yersen oruç O gün günü kaza gerekir demeler böyle. Bu için imsak vakti önce hoca başıma gerekiyor demeler. İlah grubu işlemsi güneşin batışında da oruç bitiyor. Güneş eğer batı ufuk, ufku açık olsa, e, deniz olsa, düz olsa batı uf güneşin üç kenara kaybolunca akşam azın vakti giriyor, orijinal vakti bitiyor, imzak vakti başlıyor. İftak başlıyordan böyle. Ve niyetin niyet çağırır. Niyet çağırır muhtemelinde. Niyetsiz olmaz. Bir insan Ramazan mesela gece yemek yemiş ama Öyle niyeti duy oruçlamak niyeti değil. Niyette koşmaya Ama bir telefon geldi, hastası var, canası var, oraya gitti, buraya gitmiş şey yemedi, bütün yemedi, oruç almaktadır. Niyet almak böyle. Niyet farzdır ve şarkısını yedir böyle Niyet nedir? Orucun yarısı niyet. Yani orucun ağırlığının yarısı niyete böyle. Bir insan niyetini güzel yaparsa, yani bir insan niyetini güzel yaparsa, Oruçini yaparsa orucu yarıya hafifler teremler. Nedir niyet beyni bu yüklemek muhtemelen. teremler. Beyni yüklemek bunu, yükleme, bunu böyle Şimdi bir nasıllık oraya gidecek. Nereye gidecek? Kısaca mesafe 50 km. Ona gidecek niyeti bu şekilde böylece. şey. Otobülder sana rahat gider böyle. Bunu yükseğe beyni. Ama git yerini bulamadı da ileri gitmesi gerekiyor biraz daha. Biraz zor aşımı teremler. Da çalıştık bile af bu uh, beyni bir şey var elbette. Yani bir insan bir gün size beyne atıyorum ben Şimdi yaznamızı 13 şeker atıyoruz namazı bir türlü dayıma. 10 şeker atıyorum. insan rahatsız kılar. böyle. Şimdi niyeti 13 şeker namaz kılmaktır, bu kılınır böyle. Ama 10 gerek bizden sonra iki daha kılayım derse kılamasın mı terimler? O beyne ağır gelir mi terimler? Ama teramide 20 daha kılınır terimler böyle. böyle. Bu işte niye önemli terim? Niyet böyle. Bir insan niyetini sağlam yapan ise düzgün yaparsa, üzerine böyle basa basa böyle, yani beynine bu böyle yüklerse kişi, beyni buna ayırlar kendisini, beynini ayırlar buna göre böyle, kuruluştur böyle. Min eylehi, niyette eyleh, oruçlu olan kişiden böyle, bir süre olacak, bülüverme şart değildir, bir de Tahr-ı Münazim, Minifas'ın kadın ışımlarında Adetten, nifastan temiz olması gerekiyor kadının oruç başlaması için. Yani kadın ağız görürse haram olur bu nedenle. Nifasta doğum kanıdır. Harammış oluyor. Bir kadın mesela insandan önce temizlendi. Azın temizlendi. Acı karnı şimdi beyazı gelecek yani kendisinden temizlendi. Ama yıkansa yemek yemeyecek. Ya da bir insan uyandı, gücüyle hal vakinesine yürür halinde uyandı. Eşiyle görüşsin işte rüya da olmuştur teremler. İşramızda uyanıdı günü halinde uyanıp baktık ki eğer bayılgı yıkansa yemek yemeyecek, müsa yemeyecek Ne yapar? Elini yıkar, ağzını çalkalar kim yemiyor Kadın da halde kesildi yıkanma vakit yoksa bile o da elini yıkar, ağzını çalkalar demek yiyor teremler. İnşallah Allah mübarek Rabbimiz şerif teremler. Artık kapımızda, her gölgesi geldi. Ramazan'ın feyizleri böyle, rahmeti üzerine saçmalama başladı muhteremden. Nasıl yağmurdan önce bulutlar gelir böyle, hava biz serinler. Şimdi Allah'ın kurduğu denge, düzen muhteremden. Yani hangi oraya baksak, Allah'ın azam ettiği kurduğu var mıhteremden? Şimdi insan sulama yapıyor gün üzere, sulama yapıyor böyle. Tam, Hortuluna takmış, makinaya takmış. Kendini dönüyor, su alıyor bu şekilde. Ama güneş yakıyor o bitkileri. Yakıyor muhtemelen böyle. Ya. Böyle bir ne yapıyor? Önce bir rüzgar. Rüzgar böyle. Soğutma yapı yok mu? Soğutma yapı yok. Bulut geliyor, serinlik yapıyor. Sonra yağmur geliyor. Muhtemelen böyle muhtemelen Yani sıcak bitkiye aslında suçlamadan onu da zarar veriyor muhtemelen. Ya erken önce su olma sabah erken ya akşam da olacak muhtemelen. Yani günün baktığında bakınız, Allah'ın baktığında düzen mutlaka var. Bir sulama bile, yani yazın bir sulama bile, değil mi? önce mutlaka bir rüzgar gelir, bir eser verir geldi. Soğukma yapılır böyle. Soğukma yapılır. Kızgın bitkiler, soğuk yapılır. Böyle bulut gelir böyle. Hemen yağmur, bulut böyle gelir. Hamit serinilir, güneşler korunları. Ondan sonra yağmur gelir Allah'ın izniyle. Şey. Elhamdülillah, Ramazan'da gölgesi geldi muhteremler. Fezlere geldi muhteremler. İnşallah onu hazırlamaya çalışalım ramazan şerefine Onu severek karşıyalım. Bu bizim yararımıza. Bize tarih Fatiha.